12. mektup Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Esselamu Aleykum Ve Alâ Rufakâikum Onun adıyla. O her kusurdan münezzehtir Hiçbir şey yoktur ki Onu hamd ile tesbih etmesin Selam sizin ve arkadaşlarınızın Üzerine olsun Aziz kardeşlerim O gece benden sual ettiniz Ben cevabını vermedim Çünkü mesail-i imaniyenin Münakışa suretinde bahsıcaiz değildir Siz münakaşa suretinde bahsetmiştiniz. Şimdilik münakaşanızın esası olan üç sualinize gayet muhtesel bir cevap yazıyorum. Tafsilini Eczacı Efendi'nin isimlerini yazmış olduğu sözlerde bulursunuz. Yalnız kader ve cüz-i ihtiyariye ait 26 söz hatırıma gelmemişti. Size söylememiştim. Ona da bakınız. Fakat gazete gibi okumayınız. Eczacı Efendi'nin o sözleri mütalaa etmesini havale ettiğimin sırrı şudur ki, O çeşit meselelerdeki şüpheler Erkan-ı İmaniye'nin ileri geliyor. O sözler ise Erkan-ı İmaniye'yi tamamıyla ispat ederler. Birinci sualimiz Hz. Adem'in aleyhisselam cennetten ihracı ve bir kısım Beni Adem'in cehenneme ithali ne hikmete mevliğidir? Er cevap hikmeti tavsiftir. Öyle bir vazife ile memur edilerek gönderilmiştir ki bütün terakkiyatı maneviye gibi beşeriyenin ve bütün istidadat-ı beşeriyenin inkişaf ve inbisatları ve mahiyet-i insaniyenin bütün Esma-ı İlahiye'ye bir ayni camia olması o vazifenin neta içindendir. Eğer Hz. Adem cennette kalsaydı, melek gibi makamı sabit kalırdı. İstidadat-ı beşeriyye inkişaf etmezdi. Halbuki yeknesak makam sahibi olan melaikeler çoktur. O tarz ubudiyet için insana ihtiyaç yok. Belki hikmet-i nihayetsiz makamatı kat edecek olan insanın istidadına muvafık bir dar teklifi iktisar ettiği için, melaikelerin aksine olarak mukteza-i fıtratları olan malum günahla cennetten ihraç edildi. Demek Hz. Adem'in cennetten ihracı aynı hikmet ve mahz rahmet olduğu gibi, küffarın ve cehenneme ithalleri haktır ve adalettir. Onuncu sözün üçüncü işaretinde denildiği gibi, Çendan kafir az bir ömürde bir günah işlemiş. Fakat o günah içinde nihayetsiz bir cinayet var. Çünkü küfür bütün kainatı tahkirdir. Kıymetlerini tenzil etmektir. Ve bütün maslulatın vahdaniyete şehadetlerini tekziptir. Ve mevcudat aynalarında cilveleri görünen Esma-i İlahiye'yi Onun için mevcudatın hakkını kafirden almak üzere mevcudatın sultanı olan Tahar Celal'in. kafirleri ebedi cehenneme atması aynı hak ve adalettir. Çünkü nihayetsiz cinayet, nihayetsiz azabı ister. İkinci sualimiz, şeytanların halkı ve icadı ne içindir? Cenab-ı Hak şeytanı ve şerleri halk etmiş, hikmeti nedir? Şerrin halkı şerdir, kabihin halkı kabihdir. El cevap, haşa! Halkı şer, şer değil, belki kesmişer şerdir. Çünkü halk ve icat bütün netaice bakar. Kelsk hususi bir mübaşeret olduğu için hususi netaice bakar. Mesela yağmurun gelmesinin binlerle neticeleri var. Bütünü de güzeldir. Su ihtiyarıyla bazıları yağmurdan zarar görse, yağmurun icadı rahmet değildir diyemez. Yağmurun halkı şerdir diye hükmedemez. Belki su ihtiyarıyla ve kesliyle onun hakkında şer oldu. Hem ateşin halkında çok faydalar var. Bütünü de hayırdır. Fakat bazılar sui su istimaliyle ateşten zarar görse, ateşin kalkışlardır diyemez. Çünkü ateş yalnız onu yakmak için yaratılmamış. Belki o, kendi su ihtiyarıyla yemeğini pişiren ateşe elini soktu ve o hizmetkarını kendine düşman etti. El hasıl, hayrı kesip için şerri kabul edilir. Eğer şerri kalil olmamak için hayrı kesiri intaç eden bir şer terk edilse, o vakit hayrı kesir irtikab edilmiş olur. Mesela cihadı asker sevk etmekte elbette bazı cüzi ve maddi ve bedeni zarar ve şer olur. Fakat o cihatta hayrı kesir var ki İslam küffarın istilasından kurtulur. Eğer o şerri kalil için cihat terk edilse, o vakit hayrı kesir gittikten sonra şerri kesir gelir. O aynı zulümdür. Hem mesela kangren olmuş ve kesilmesi lazım gelen bir parmağın kesilmesi hayırdır, iyidir. Halbuki zahiren bir şerdir. Parmak kesilmezse el kesilir, şerri kesilir olur. İşte kainattaki şerlerin, zararların, beliyelerin ve şeytanların ve muzırların halk ve icatları şerri çirkin değildir. Çünkü çok netaici mühimme için halk olunmuşlardır. Mesela melaikelere şeytanlar musallat olmadıkları için, terakkiyatları yoktur, makamları sabittir, tebeddül etmez. Keza hayvanatın dahi şeytanlar musallat olmadıkları için mertebeleri sabittir, nakıstır. ağlan insaniyette ise merakı bir terakkiyat ve tedenniyat nihayetsizdir. Nemrutlardan, Firavunlardan tut, ta Siddhine Evliya ve Enbiya'ya kadar gayet uzun bir mesafeyi i terakki var. İşte kömür gibi olan erva safileyi, elmas gibi olan ervah-ı aliyeden temyiz ve tefrik için, şeytanların ile ve sırr teklif ve bas-ı enbiya ile bir meydan-ı imtihan ve tecrübe ve cihad ve müsabaka açılmış. Eğer mücahede ve müsabaka olmasaydı, madeni insaniyetteki elmas ve kömür hükmünde olan istidatlar beraber kalacaktı. Alay illiğindeki Ebu Bekir Sıddık'ın ruhu, Esfer-i Safilindeki Ebu Cehil'in ruhuyla bir seviyede kalacaktı. Demek şeyiatin ve yaratılması büyük ve külli neticeye baktığı için icatları şer değil, çirkin değil. Belki su istimalattan ve kes denilen mübaharet hususu eden gelen şerler, çirkinlikler kesbi insana aittir. İcada ilahiye ait değildir. Eğer sual esseniz ki, bir İset i enbiya ile beraber şeytanların vücudundan ekser insanlar kafir oluyor, küfre gidiyor, zarar görüyor. El-Hükmülil-Ekser kailesince ekser onlar her görse o vakit halkı şer şehirdir. Hatta bir iset enbiya dahi rahmet değil denilebilir. El-Cevap kemiyetin keyfiyete nispeten ehemmiyeti yok. Asıl ekseriyet keyfiyete bakar. Mesela yüz kurma çekirdeği bulunsa, toprak altına konup su verilmezse ve muamele-i görmezse ...ve bir mücahede-i hayatiyeye olmazsa, yüz para kıymetinde yüz çekirdek olur. Fakat su verildiği ve mücahede hayatiyeye maruz kaldığı vakit, su-i mizacından sekseni bozulsa, yirmisi meyvedar, yirmi hurma ağacı olsa... ...diyebilir misin ki, suyu vermek şer oldu, ekserisini bozdu? Elbette diyemezsin. Çünkü o yirmi, yirmi bin hükmüne geçti. Sekseni kaybeden... bini kazanan zarar etmez, şer olmaz. Hem mesela tavus kuşunun 100 yumurtası bulunsa, yumurta itibarıyla 500 kuruş eder. Fakat o 100 yumurta üstünde tavus oturtulsa, 80'i bozulsa, 20'si 20 tavus kuşu olsa denilebilir mi ki? Çok zarar oldu. Bu muamele şer oldu. Bu kuluçkaya kapanmak çirkin oldu, şer oldu. Hayır, öyle değil. Belki hayırdır. Çünkü o tavus milleti ve o yumurta taifesi, 400 kuruş fiyatında bulunan 80 yumurtayı kaybedip 80 lira kıymetinde 20 tobus kuruşa kazandı. İşte Melik beşer, biriset enbiya ile, sırrı teklif ile, mücahide ile, şeytanlarla muharebe ile kazandıkları yüzbinlerle enbiya, ve milyonlarla evliya ve milyarlarla asliya gibi âlem-i insaniyetin güneşleri, ayları ve yıldızları mukabilinde kemiyetçe kesretli Keyfiyet ehliyetsiz hayvana atmışurdan evinden olan küffarı ve münatıkları kaybetti. 3. sualimiz. Cenab-ı Hak musibetleri veriyor, belalarını salat ediyor. Hususan masumlara, hatta hayvanlara bu zulüm değil mi? El cevap haşa. Mülk onundur. Mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Hem acaba sanatkar bir zat bir ücret mukabilinde seni bir model yapıp gaye samatkârâne yaptığı murassa bir libası sana giydiriyor. Hünerini, maharetini göstermek için kısaltıyor, uzaltıyor, biçiyor, kesiyor, seni oturtuyor, kaldırıyor. Sen ona diyebilir misin ki beni güzelleştiren elbiseyi çirkinleştirdin, bana oturtup kaldırmakla zahmet verdin. Elbette diyemezsin. Dersen divanelik edersin. Aynen öyle de. saniy Zülcelal Göz, kulak, lisan gibi duygularla muratsa, gayesan atkarane bir vücudu sana giydirmiş. Mütenevi esmasının nakışlarını göstermek için seni hasta eder, müttela eder, aç eder, tok eder, susuz eder. Bu gibi ahvalde yuvarlatır. Mahiyeti hayatı yeyi kuvvetleştirmek ve cüvey esmasını göstermek için seni böyle çok tavurlarda gezdiriyor. Sen eğer desen, beni niçin bu mesaibe müttela ediyorsun? Temsilde işaret edildiği gibi yüz hikmet seni susturacak. Zaten sükun ve sükunet, atalet, yeknesatlık, tevakkuf bir nevi ademdir, zarardır. Hareket ve tebeddül vücuttur, kayırdır Hayat harekatla kemalatını bulur, beliyat vasıtasıyla terakki eder. Hayat cilve-i esma ile muhtelif harekata mezhar olur, tasavvi eder, kuvvet bulur, inkişaf eder... misaf eder. Kendi mukadderatını yazmasına müteharrık bir kalem olur. Vazifesini ifa eder. Ücret-i uhreviyeye kesbi eder. İşte münakaşanızın içindeki üç sualinizin muhtasar cevapları bu kadardır. izahları 33 adet sözlerdedir. Aziz kardeşim, sen bu mektubu eczacıya ve münakaşayı işitenlerden münasip gördüklerine oku. Benim tarafımdan da yeni bir talebem olan eczacıya selamet de ki, Meskur mesail gibi, dakik mesail imaniyeyi, Mizansız mücadele suretinde, cemaat içinde bahsetmek caiz değildir. Mizansız mücadele olduğundan, Kiryak iken zehir olur. Diyenlere, dinleyenlere zarardır. Belki böyle mesail imaniyenin, itidali demle, insafla, bir müdaveleyi efkar suretinde bahsi caizdir. Ve de ki, eğer senin kalbine bu nevi mesail ve gelirse ve sözlerden de cevabını bulmazsan hususi bana yazarsınız. Hem eczaciye de ki, merhum pedere hakkında gördüğü rüya için hatırıma şöyle bir mana geldi ki, merhum pedere doktor olmak münasebetiyle çok salih ve mübarek, belki veli insanlara faydası dokunmuş ve ondan memnun olan Ve menfat gören o mübareklerin ervahları onun vefatı hengamında kuşlar suretinde en yakın akrabası olan oğluna görünmüş. Onun ruhuna şefaatkarane bir hoş ahmedi'nin inden bir istikbal ettikleri hatırıma geldi. O gece burada beraber bulunan bütün dostlara selam ve dua ederim. Elbaki velbaki Said Nursi